İyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bir hafta aradan sonra yine Botanitopia'da bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasında beraberiz Anlatıcınız ben Benan Kapucu Botanitopya.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, tekrar hatırlatayım Ayrıca Botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var Kimi özetleri, kimi görselleri buradan paylaşıyorum Takipte kalırsanız izleyebilirsiniz Evet bu programda zaman zaman göz kamaştırı, kamaştırıcı soylu bitkilerden dünyamızı güzelleştiren çiçeklerden bahsediyorum ama bugün biraz karanlık tarafa geçip kara büyüyle gizli güçlerle birçok kültürde yer bulan ilginç bir bitkinin hem aydınlık hem de karanlık yüzüne bakalım istiyorum. Ee, karanlık taraf diyorum ama bahsedeceğim bitki de dünya üzerindeki her canlı ve her bitki kadar bütünsel varlığımız için değerli. Aslında bu tür gizemli bitkileri atfedilen, yüklenen anlamlarla ilgili bir durum. Yani dilden dile hep anlatıla gelen korkutucu hikayelerle ilgili bir durum bu. Ee, gizemli dünyanın en tuhaf bitkilerinden biri bu. adam otu yani diğer bir adıyla Mandragora. Ee, Mandragora... Patlıcangiller familyasına ait sarı ya da mavimsi mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Gizemli bir bitki olarak her kültürde yani birçok kültürde yer edinmeye başarmış. Farklı coğrafyalarda isimler de değişmiş. Tılsımına pek çok toplum inanmış. Büyücülükte, türlü cadılık işlerinde, iksir ya da büyü malzemesi olarak her yerde karşımıza çıkan bir bitki bu. Birini kendine aşık etmek isteyenler, bir dileğinin gerçekleşmesini isteyenler, çocuğu olmayıp da çocuğu olsun isteyenler ya da hastalıklarını şifa arayanlar adam oturun gücüne inanmış. Ondan medet ummuş. Ki bu hala geçmişte kalmış bir konu değil. Anadolu kültürümüzde hala capcanlı yaşayan bir inanış. Şifalı yönleri olduğu kadar belli bir dozu aşınca ölümcül olabilen de bir bitki. Aslında... Birçok bitkinin de mandragora gibi hem aydınlık hem de karanlık bir yüzü var ama Peki nasıl oluyor da mandragora birçok efsanede ve büyük hikayesinde yıllar yılı başlıyor oturabiliyor? Bence bu çok açık köklerinin tuhaf görünüşü yüzünden Patlıcangiller familyasından olan gövdesi kolları ve bacaklarıyla tıpkı bir insana benziyor Hatta bazıları o kadar benziyor ki biraz daha yani ürkütücü bulduğumu da itiraf etmeliyim Adamotunun yani Mandragora'nın farklı kültürlerde neyi ettiğine bakarken bitki mitosları kitabına başvuracağım ee, Şeytan Mumu da denmiş Adamotuna ilginç bu Çünkü e, geceleri uzaktan titrek bir alev gibi görünen bir ışık saçtığına inanılmış. O yüzden e, şeytan Mumu derlermiş Tabii buna mantıklı bir açıklama getirmeye çalışırsak adam otu biliyorsunuz sıcak iklimlerde yetişen bir bitki Bu yüzden de ateş böceklerini kendine çekmesi doğal yani belki bu yüzden böyle bir inanış yerleşmiş olduğunu düşünebiliriz doğal olarak Türkler ise Abdüsselam Otu adını vermişler Adam otu elması diye de anılıyor Türklerde adam otunun topraktan koparıldığında, Acı içinde çığlık attığını yani bitkinin acı içinde çığlık attığını ve e, kendisini topraktan ayıran kişiye de ölüm getirdiğine inanılırmış. E, Muhsine Herimoğlu Yavuz'un Diyarbakır efsanelerinde e, bu yörede özellikle bitkinin kökünü kesince tıpkı insan kanına benzer bir kan e, aktığını e, yazıyor. E, ve tabii e, kökü çıkarmak için de en iyi zaman tabii beklendiği gibi bu hikayelerden Dolunay Gecesi. E, o dolunay gecesinde e, bitki, zehirli gazlar, bitkinin zehirli gazlar çıkarma riski olduğu için e, adam otuna rüzgar yönden yaklaşmak gerektiği söylenir, öyle yazılır. E, Yunan ve Roma dönemlerinde de bu otun büyü alanında kullanıldığını biliyoruz. E, Romalı yazar, e, naturalist ve filozof, yaşlı Pilnius'un botanik kitabında da e, adam otunun sökülmesiyle ilgili bir ifade var. E, kökü söken kişi, Şöyle tarif ediyor Plinyus, kökü nasıl sökülmesi gerektiğine dair. Kökü söken kişi, elindeki kılıcın ucunu bitkinin üstünde tutarak etrafta üç kez döner. Bitkinin etraftaki toprağı itina ile temizler ve yüzünü batıya çevirerek kökü topraktan çıkarılmış. Birinci yüzyılda Kudüs'te yaşamış tarihçi Flavius Josephus'a göre ise açığa çıkan köke uzun bir ip bağlanıp ipin ucu, Halka yapılırmış. Sonra bir hafta aç bırakılmış siyah bir köpeğin boynuna geçirilmiş ve köpeğe bir et parçasını koklatıp uzağa fırlatılırmış. Ee, tabii etki, eti kapmak için fırlayan köpek kökün topraktan sökülmesini ve Bu tuhaf hikayeye göre e, o an bitki kulakları sahar eden acı bir çığlık atarmış ve e, köpeğin de acı içinde inleyerek ölümüne neden olurmuş. Kök sökücüye de bitkin o acı çığlığından etkilenmemiz için kulaklarını mumla sıkıca kapamasını öneriyor. Öneriliyor bu şeyde Flavius'un belgesinde. Tabi bu arada şunu da aklıma geldi. Biliyorsunuz Harry Potter filmlerinde sıkça büyülükle ilgili şeyler vardır, sahneler vardır. Yine filmlerinden birinde bir sahnede büyücülük okulunda... Öğrencilerin adamotu nasıl söküp daha büyük bir saksıda tekrar nasıl köklendirecekleri de öğretiliyor. Ve öğrencilere adamotunun keskin çılgın duymaması için kulaklıkları da takmaları öneriliyor. Dedim ya bize oldukça tuhaf geliyor buraya rivayetler ama ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgelerinde hala söylene geliyor. Yani doğrudur yanlıştır bilemem ama kökleri topraktan çıkaranın sahar olduğu... Ve cin çarpması, çarpmasıyla öldüğü inancı Anadolu'da çok yaygın. Bu iş için hala köpek kullanıldı. Bu esnada bitkinin çığlığı sağlık yapmasın diye davul ve teneke çalındığı da söyleniyor. Artık aramızda olmayan değerli bitki avcılarımızdan botanikçi profesör Doktor Turhan Baytop'a göre ise bunlar tabii kökçülerin, başkaları kök sökmesin diye yaydığı aslı astır olmayan rivayetlerden ibaret e, Baytop'ta adam otu köklerinin ağrı kesici uyutucu, yatıştırıcı e, cinsel kudreti arttırıcı etkileri sahip olduğunu e, anlatıyor Türkiye'de bitkiler ile tedavi kitabında e, ve bu bitki Abdüsselam otu, adam otu at elması yani Silifke'de at elması deniyormuş, hacılar otu insan otu Kan kurutan toz kafa kavunu e, yine Silifke'de yer elması e, yani Side'de yer gibi türlü türlü isimler e, almış olduğunu söylüyor Anadolu'da. Bir başka inanış ise tam tersine e, bahçesinde adam otu yetiştiren kişinin ödüllendirdiğini söylüyor. E, adam otuna verdiği her şey iki katı olarak sahibine geri dönermiş Evet. Toplandığı sırada saldığı zehirli gaz nedeniyle tehlikeli, e, tehlikeli olmasına rağmen uzak durulması şöyle dursun. Afudizyak özellikleri ve tılsım olarak kullanılıyor olması da adamotuna talebi de arttırmış tarih boyunca. İnanışa göre e, kutsal günlerde bazı ilahilerin eşliğinde topraktan söküldüğünde sahibine şans getirilmiş adamotu. İnsanı görülmez yapar, zengin hazinelere ulaştırılmış ve kim adam otuna sahip olursa onu ciddi yaralanmalardan ve sakatlar, sakatlıklardan korunmuş. Ee, çok güçlü bir tılsım. Ee, i̇şte bir kişiden hasıl alıp başka bir kişiye geçirebiliyor. Havayı değiştirebiliyor. Hayvanların yaralarını iyileştiriyor. Ya da arzulanan kişiyi geri getirebiliyor. Özetle nes sahibi ne dilerse onu yapabilirmiş. Ee, tuhaf görünüş olan bu bitki sadece büyücülerin değil. Tabii falcıların da kehanet nesnesi olmuş. Ee, gelecekle ilgili soruları. Cevap verilmiş e, günün sırlarını ortaya dökermiş e, eski Mısır kültüründe de e, adam ilahi bir güce sahip e, eski Mısırlılar adam kökünü bir sıvıda bekletilmiş e, ve bunu içen kişiye sağlık canlılık ve uzun ömür vericini yanırlarmış e, böyle bir iksir elde ederlermiş ve Hristiyanlar nasıl e, ikonalar üzerinde ateş yakıp dilek ediyorsa Mısırlılar da ateş yakarak adam otunu adak adarlarmış. E, Yahudilikte de e, adam otunun cendette yetiştiğine dair bir inanış var. Şabat ayına gitmeden önce ıssız yerlerden ya da dar ağacı dikilen yerlerin yakından toplanan adam otlarından yapılmış merhemi sürerlermiş. Evet şimdi bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler sonra bu esrarengiz bitkiyi tanımaya devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler 94.9 Açık e, topyada adam Adamotu'na atfedilmiş nice tuhaf hikayelerden demormaya devam ediyoruz e, Adamotu'nun köklerinin e, insan vücuduna benzediğini söylemiştim e, Kimi kökleri kadın kimi kökleri erkek vücuduna benziyor bu bitkinin bu yüzden de cinsellik ve doğurganlıkla da bilgisi var e, sarı meyveleri yenirse cinsel gücü arttırdığına inanıyor e, ve e, İonyalılar da e, doğurganlığı simgeleyen tılsımlar olarak Üzerlerinde taşırlarmış e, Adamotunun köklerini e, Aşk, güzellik ve şehvet tanrıcısı Afrodit'in diğer adının Mandragonitis olmasında nedeni Bu olsa gerek diye düşünüyorum e, Kabalcı yeni evinden çıkan Nimet Yıldırım'ın Fars mitolisi Sözünde de e, İran mitolojisindeki yaratılış öyküsünde Adamotunun yeri olduğundan bahsediliyor Yaratılış mitine göre e, i̇lk insan Kevi Mersin ölürken yere dökülen tohumlarından yani spermlerinden 40 yıl sonra bir adam otu yeşermiş. İlk çift meş ve meş yani bu bitkide birbirlerine yapışık olarak doğmuş ve zaman içinde bedenleri birbirinden ayrılarak insan görününe kavuşmuşlar. önce 15. ve 17, 16. yüzyıla ait olan e, Ras Şamra Ugarit yani Kuzey Suriye İbrani metinlerinden biri de e, toprağa adam otu ekin sözüyle başlıyor. E, mit, Ansiklopedisine göre e, Tevrat'ın yaratılış bölümünde adam otu ile ilgili dinsel bir hikaye var. E, Yakup Lea ile evlenmiştir ama Lea'nın rahmi Tanrı tarafından mühürlenmiş olduğu için Yakup'a bir çocuk veremez. E, Yakup da gider ikinci bir kadınla Rahel ile evlenir. Bunun üzerine Tanrı e, Lea'nın Yakup'un gözünde ikinci bir kadın olmasından rahatsızlık duyup hamile kalması için ona adam oturunu verir ve hikaye bu ya. Lea alt erkek çocuğu dünyaya getirir ve kocasının sevgisini yeniden kazanır. E, Araplar da e, cinsel gücü artırıcı etkisi nedeniyle şeytan elması olarak isimlendirmişler adamotunu. E, sağlığa iyi geldiği için bu bitki Saaddin demiş Araplar. Yahudiler de arzuları uyandırdığı için Dudaim. E, Aramiler ise şeytanları kovduğu için Yabruhim adını vermişler. Doğurganlık sembolü olarak kabul edilen Adamoto Bazı edebi metinlerde de karşımıza çıkıyor e, Fransız yazar Flaubert Herodias adlı öyküsünde Salome'nin dansıyla ilgili olarak e, Siyah şalvarında Adamoto desenleri vardı Bir kelebekten daha hafif Salome Uçmaya hazır görünüyordu diye yazıyor e, Shakespeare'de e, Romeo ve Juliet'in o can alıcı final sahnesinde e, Paris'le evlenmemek için Belladonna yani güzel avrat otunu içip sahte ölümünü tasarlayan Jület'in e, aile mezarına diri diri gömülme korkusunu e, şu dizelerle anlatıyor. Ya duyarsam topraktan sökülen adam otlarının çığlıklarını çıldırmış bu çığlıkları duyan ölümlüler. E, burada bir not olarak burada yeri geldiğinde şunu da geçeyim. E, Shakespeare'in soneleri onun botaniği olan ilgisini çiçeklerle otlarla meyvelerle ilgili müthiş bilgisini de ortaya koyuyor. Ve Tudor İngiltere'sinin botanik dünyasına dair çok önemli ipuçları içeriyor. İleride başlı başına bir programı hak ediyor aslında. Oldukça yani o dönemin İngiltere'sinin bitki örtüsüyle ilgili, botanik dünyası ile ilgili gerçekten çok detaylı şeyler de var. Bilgiler ve ipuçları da var. Bir gün yani bu konuyla ilgili konuşacağımızı umuyorum. Evet, parantezi kapattıktan sonra hikayemize devam edelim. Hristiyanlar ise... Şeytanı tapmayla özdeşleştirmişler adamotunu ve cadıların büyülerinde kullandıklarına inanmışlar. E, büyücülerin vazgeçilmez bitkisi olmuş e, e, tabii ki. Orta çağda da gizli inançların bir sembolüdür adamotu. E, lale çılgınlığına ya da e, orkide çılgınlığına benzer bir durum adamotu içinde yaşanmış zamanında. Orta çağda yaşanmış. E, bu dönemin Almanya'sında adamotunu kutsal sayan Kürt hızla ülke çapında yayılmış. Ve tabii bu adam otu kökünün fiyatını hızla yükseltmiş ee, William Turner 1562 tarihli Nieve Herbal kitabında da e, bu e, sahte adam otu figürlerinden bahsediyor. Yani artan talep yüzünden e, kimi ağaç oymacıları ve şarlatanlar e, adam otu benzeri bitkilerin köküne erkek veya kadın şekli verip e, bunu adam otu diye satıyorlarmış ve gözlerine darı yerleştiriyorlarmış. Bu minik figürlerin yani heykelciklerin şeytani güçleri sahip olduğuna ve bu gücün sahibi tarafından iyi ya da kötü amaçlarla kullanıldığına inanılırmış. Değerleri ağırlıklarınca altınla ölçülürmüş bu dönemde. Altından daha değerli olduğu için de türlü türlü usuller geliştirilmiş saklanması için. Bazen beyaz bir kumaşla veya pelerinle sarılıyor. Pelerinin uçları altın bir iple tutturulurmuş. Saf ipek içinde ya da özel bir kutuda saklanırmış. E, ve tabi her cuma günü kutusundan çıkararak yıkanmalıdır adam e, bitkinin ruhunu şeytandan alan canlı bir vücut taşıdığına inanılırmış e, ve tabi bu e, kutudan çıkarıp yıkarıldıktan sonra da o suyla o yıkama suyunun da hamile kadınların doğum sancılarına birebir olduğuna inanılırmış e, ölümle daracıyla ilişkilendiren bir bitki karanlık tarafında bu oluşturuyor zaten adam bir inanca göre Haksız yere yani masum olmasına rağmen asılan insanların toprağa düşen gözyaşlarından yürüdüğüne inanılırmış. Belki de bu yüzden İzlanda'da adam otuna hırsız kökü adı verilmiş. Küçük dar ağaç adamı da deniyor adam otuna ve ölümle arasındaki ilişki o kadar güçlü kurulmuş ki bu esrarlı bitkinin intihar eden kişilerin öldüğü yerde de yetiştiğine inanılmaya başlamış. Tabii ölüm de getirmiş doğal olarak ee, yani adam otu kökü taşıyan kişiler büyücülükle ve cadılıkla suçlanarak e, kilise tarafından ya da yerel idareler tarafından e, yani bir cadı avıyla idam edilmişler ve bu e, cadı avı sürdükçe de e, sahipleri heykelcikleri ellerinden çıkarmaya başlamışlar ya ama işte efsane bu ya öyle kolay kolay da kurtulamamışlar. Evden attıkları adam otofigürlerini bir süre sonra evde tekrar beliriyormuş. Öyle yakmakla ya da nehre atmakla da kurtulamamışlar. Zira kısa bir süre sonra sanki bir kabus gibi, gibi hiçbir şey olmamış gibi kutularında tekrar beliriveriyorlarmış. Şeytani güçleri insanın başa çıkamayacağı kadar büyüktür adam otofigürlerinin. Bu yüzden de büyücülerin asılmaları, yakılmaları ve linçler yıllar yılı devam eder. Hatta jandark dahi. Göğsünde bir parça adamotu kökü taşımakla itham edilir. Bunu ve hakkında yapılan pek çok suçlamayı reddetmesine rağmen bedeni ve sözüm ona kötü ruhu işkence ve ateşten kurtulamaz. Adam gizem dünyasına ait bir bitki olarak kabul edilmiş olmasının bir nedeni daha var. Belli bir dozun üzerinde alındığında vücutta uyuşma etkisi yaratan bir bitki. Bu sersemlik hali deliliğe yol açabiliyor. Yüksek dozda olunca da ölüme bile sebep olabiliyor. Hazreti İsa Çarmış, Çarmıhtayken e, dudaklarını ıslatmakta kullanan süngerde büyük bir ihtimalle adamotu ve mır, mirrah yani mürisafi eksesi taşıyordu. E, zira uyutan sünger e, daha sonraları yani 15. yüzyıl İtalya'sında cerrahi operasyonlarda da kullanılmış. E, ünlü hekim Dioscorides e, Demateria Medica'da e, adamotu, kökün kabuğundan hazırlanan iksirin anestezik olarak e, ameliyat olacak ve dağılınacak hastalara verildiğini e, daha birinci yüzyılda söylüyordu. E, Diyoskorides e, bu iksirin e, hastalara verilmesiyle bunların derin bir uykuya dalacaklarını ve böylece sancı çekmeyeceklerini söyleyen ilk hekim aslında. E, i̇bn Sina da Kanun adlı eserinde Adamotu tohumdan hazırlanan lapanın eklem ağrılarını giderdiğinden ve tohumlarının rahim hastalıklarını iyileştirdiğinden bahsediyor. E, bitkinin her kısmı yararlıdır. E, yapraklarından hazırlanan çay yaralara ve iltihaplara karşı kullanılır. Bazen fitil olarak da verilir. E, kök kabuğu da işte kusturucu, müsil ve ağrı kesici olarak verilirmiş. E, Sezar'ın ve Büyük İskender'in de seferlerinde adamotunu benzer şekilde kullandıkları söyleniyor. E, da Kartaca'nın hükümdalarına karşı çıkan Afrika ordusunu yenmek için adam otu kullanmış. Savaşta geri çekilir gibi yapmış ve terk ettiği karargahını adam otu kökünde bekletilmiş. Küp küp şarap bırakmış. Düşmanları zaferlerini kutlamak için şarabı içip sızınca da hepsini ele geçirmiş anlatılan hikaye göre. 10. yüzyılda yaşamış Davut el-Antaki de Tezkere-i Davut adlı kitabında ee, adamotunun suyu ile gargara yapılırsa diş ağrısını e, başarıyla pasık olunursa da baş ağrısını e, geçirdiğini yazıyor e, Ağrı ve uykusuzluğa karşı kullanıldan, kullanıldığından da söz ediyor Evet sevgili açık radyo dinleyicileri botanik iki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar Adamotundan Mandragora'dan e, bu tuhaf bitkinin karanlık yüzünden söz ettik Tekrar hatırlatayım botanitopia.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Görüştüğünüz yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı anda Twitter ve Instagram hesaplarından da burada konuştuğum kimi konuların özetlerine ve görsellerine ulaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia.